Susmak da Allah'ın belası, konuşmak da buyurdunuz. Söylediklerimizin kalbimizin sesi olup olmadığını bilemeyince susmak daha hayırlı görünüyor. Susunca da yapılması gereken vazifeler sekteye vuruyor. Bu zaviyeden susmayı ya da konuşmayı hakkımızda hayırlı kılabilmek için neler tavsiye buyurursunuz? İmam-ı Gazali Hazretleri ağlama ağlamama mevzunda ağlayan da aldanmıştır, ağlamayan da aldanmıştır diyor. Bir noktaya bağlıyor onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ağlamayan gözden sana sığınırım diyor. Bu mülahaza ifade ederken şeytandan sana sığınırım demek gibi bir şeydir. Gözün yaşarmaması, kalbin ürpermemesi şeytani bir hal olduğunda şüphe yoktur. Fakat mevsim belirleme ona, iyi bir, bir takvime bağlanma o meseleyi. Elinde olmayarak bir insan. irade ağlama değil, gayri irade. İrade olarak susma iyidir bence o mevzuda. İrade olarak görüntüyü oldukça mukassi hale getirmek. Bir derinliği yokmuş gibi göstermek. Duru sular gibi hep mümini benzetirken duru sular. Böyle yukarıdan baktığınızda dibindeki taşlar da pırıl pırıl görünür. Sen kenarında dersin ki ayağımı soksam galiba topuğuma varmayacak bu su Fakat girdiğinde boyuna aşkın olur Çünkü çok durudur o Dıştan bakınca öyle Sığ görünme Kötü görünme değil Bu da insanları suizanla sevk eder Gidip meyhanenin önünde dolaşma değil Uygunsuz oyunların oynandığı bir yerde dolaşma değil Laviyat ve lehviyat aleminde dolaşma değil İnsanları senin hakkında suizaına sevk edebilecek yerlerde dolaşma değil Sahibi şeriat orada da mesley ikisi batıyor İtaku mavadaya töhem buyuruyor. Töhmet yerlerinden sakının diyor orada. O mevzuda da takva görünümü içinde bulunun diyor ittika edin. Bu açının bir taraftan insanları suzanla sevk etmeme bir diğer taraftan olduğundan fazla derin görünme uf puf etme sanki böyle çok derin bir imanı varmış gibi böyle içinde zıraf varmış gibi filan olduğundan fazla bir derinlik hisar etme Müslümanlık için hiç yanmamış yakılmamış bir gece uykusu kaçmamış böyle halkın içinde arkadaşlar Müslümanlığın derdini derdi dinmiyoruz yani insanın çatlıyası geliyor bu sözler senin sözlerin değil hayatında bir gece iki gece bir hafta iki hafta bu mevzuda senin uykun kaçmamışsa, kalkıp deli gibi dolaşmamışsan, o sözler senin sözün olamaz. Başkalarından emanet, ariye aldığın o sözlerle kendini ifade ediyorsan, ariyet gömlek değil Yunus'un ifadesiyle. Emanet bir elbise giymişin demektir sen. Başka türlü görünüyorsun. Riyakarlık yapıyorsun. Kalbinde ne kadarsan, kalbinin ağırlığında görün. Meselenin bir yanı o, bir taraftan öyle görünmek lazım. Hatta olduğunun gerisinde görünmek lazım. Birkaç adım gerisinde. Ama birkaç adım gerisinde görünürken melamet mesleğinde olduğu gibi insanların kendi hakkında olumsuz şeyler düşünmesine Badi olabilecek davranışlara da girmemek lazım. Çünkü suizan da çok kötüdür. Ve aynı zamanda falan da bizimle beraber deyip ehli dalaletin, ehli sefaatin sapık kimselerin kendilerini daha güçlü göstermesine vesile olur İhlas halesinde buna bir gönderme yapılıyor bizden ayrılanlar bilmeyerek şimdi ehli talalete hizmet etme ihtimali var diyor evet haline ağlamayan hiçbir nebi yoktur haline ağlamayan hiçbir veli yoktur fakat o düşünerek taşınarak planlanarak yapıldığı zaman riyakarlık olur o iradenizi aşan bendini aşan bir sel gibi olduğunda makbuldur iradenizi aşar, dilini ısırırsın. damağına diş geçirirsin, onun önüne almaya çalışırsın. Fakat aşar o gelir kendisini ifade eder. Onda mahsur yoktur, belki onda fayda vardır. Yani burada gülen orada gülemez, dininden, diyanetinden ötürü. Burada ağlayan inşallah orada ağlamaz. Burada korku içinde yaşayan inşallah orada korkmaz. Burada endişeyle hep tir tir titreyen, endişeli hayatını burada yaşamış orayı endişesiz hale getirmiştir burayı tamamen emniyete emanet etmiş bir insan orada emniyetten mahrum kalır tam karşılıklıdır bunlar yani burada bütün dünya nimetlerinden zevklerinden istifade ederseniz eseptüm tayyibat küm fi hayat kümü dünya dünya hayatında evladı dünya, çoluk çocuk ev bark her şeyi tattınız. orada durumunuzu biraz endişeli hale getirmiş olursunuz Biraz endişe altında, biraz tehdit altında, biraz korku içinde, biraz ehli dünya tarafından bu hedefi halinde olmanız lazım ki öbür tarafta bu türlü şeylere maruz kalmayasınız. Kabirde, mahşerde, berzahta, köprüde ve Allah cehenneme maruz kalmadan. Genelde hadislerin Kur'an'ın ruhu sıkıldığında bu hakikatların damladığı görülecektir bir disiplin halinde çıkabilir. Öyle değerlendirebilirsiniz. Bu açıdan tesür duyma, hicran duyma, bir hasret yaşama aynı zamanda ve dolayısıyla bazen öyle boşalma ama kalbin ses soluğu olarak öyle boşalma bunlar çok önemli şeyler ifade ederler. Bunu biz genişletip bütün hayatın değişik alanlarına da tatbik edebiliriz. Aynen onun gibi işte konuşma ve sükut etme mevzudu öyle olabilir. Yani İnsan konuşacağı zaman hakikaten Allah rızası için bir şey konuşmalı. Değişik vesilelerle arz ettiğim gibi, yani bir insan bir şey konuşurken, konuşan bir insan görüntüsü sergilemek için konuşur. Bu beraberinde değişik şeyler de getirir. İfadelerine dikkat eder insanlar üzerine mesul olmaya çalışır. Ve arada istidradi olarak, müstedbat-ü terakip açısından, kelimelerinde yoktur ama fakat bir arada zikredilen kelimelerin bütünü sıkıldığı zamanda bakarsınız ki kendisini ifade ediyor. Şimdi böyle bir insan burada Allah birdir, vahittir, ahattir, kahvardır, cebbardır dese de kendini ifade ediyor. Bazen sesiyle kendini ifade ediyor. Bazen orada gerçekten kalbinden gelmeye, suni heyecan onu nasıl ifade edeceksek tam böyle bir kelime bulamadım yani heyecanın sunisi yani suni bir heyecan sergilemi orada fakat esas içinin malı değil o yani kalbinin sesi değil kalbinin derinliklerinden gelmiyor o bir kısım suni böyle cezveye gelen insanlar gibi işte titremeler filan insanların içinde titremeler heyecanla köpürmeler filan bütün bunlar hep kendini ifade etme olur Bunlar fidevsten bahsederken öyle bir heyecan ishal edebilirsiniz. Allah'ın cemalini rüyetten bahsederken öyle bir heyecan ishal edebilirsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkından, muhabbetten bahsederken öyle bir heyecan ishal edebilirsiniz. Böyle içinizden geldiğinin çok çok üstünde Allah Resulü'na karşı bir alaka ishal edebilirsiniz. Bütün bunlar suniidir ve kartondan şeylerdir bunlar. Çok fazla bir şey taşımazlar. Parmağın ucuyla dokunsam bunlar delinir bir kıymet ifade etmezler. Kalıcı tesirleri de olmaz bunların çevrede. Balon gibi şeylerdir yani. Rengarenk görünür, çok büyük görünür, çok yukarılarda uçar ama bir ine ucunun dokunmasına bağlıdır. Tıs diye her şey söner gider. Bütün bunlardan emin olarak bir hakikatı seslendirmek istiyorsan, seslendirirsen. Hatta diyorum ki ben hakikatı seslendirirken bu mevzuda frekans bozuldu birdenbire. Sağdan soldan senin benliğinle alakalı bir kısım şerareler Senin yayın yaptığın frekansa girmeye başladı Bir şerare baskısı altında kaldın Öyle bir şerare olduğu zaman da Bence sesini kesmek lazım Bir naat okuyordun Bunu bazen muskiye bağlı da icra edebilirsin Bir ilahi okuyordun Bir münacaat okuyordun Bir yerinde kendin karıştın Kendin girdin işin içine Allah'ın olduğu bir yerde sen de girdin devreye. Efendimizin söylendiği bir yerde sen de devreye girdin. Hakikati dinin seslendirildiği bir yerde sen devreye girdin. Bence yüreğin varsa orada kesmen lazım onu. Benim olduğum bir yerde o olmaz. Onun olduğu yerde de ben olmamalıyım. Ben sadece o mevza bir enstrüman olmalıyım. Bir neyi gibi sadece ötmeliyim. Üfrülünce ötmeliyim. Ve namellerimden de o dökülmeli demelisin. Şimdi böyle olunca o zaman konuşmak lazım. Neyi gibi ses vermeli, inlemeli. Fakat kendinden emin değilse, konuştuğu zaman hep kendini anlatıyorsa dinlesin kalbini. İnsan kendini bilemiyorsa o da gafletin müzaaf şekli demektir yani. Yine bir insana en iyi kendisi bilir. Ondan en iyi bilen birisi vardır Allah'tır Celle Celaluhu. Tavır ve davranışlarını aksiden şeylerle de kiramen katibim bilir. Kalbinden geçeni bilmez onlar. İnsanı en iyi bilen Allah'tır ve "Nahnu akra bu ileyhimin hablir warid" atar damarlarından daha yakınız ona biz. Damarlarında cereyan eden kandan daha yakınız ona. Hangi sistem hangi mekanizma var bilmem hangi bezi hipofiz bezi bilmem hipotalamus bezi. Onlarda işleyen o sistem zaire esbab açısından icratü sufaniye perde. O sisteme biz o insandan daha yakınız. Allah sana senin değişik mekanizma ve sistemlerinden sana daha yakındır. O sistemlerde oluşan işler, üfuleler, fonksiyonlar senin duyup hissetmenden evvel Allah bilir onları. Öncesinden bilir Allah Celle Celaluhu onları ve icra ederken de kendi icra eder. Ama o mevzuda kullanılan o enstrümanlar onları o icraatına perde yapar. Bu açıdan onu biz bilemiyoruz yani. Allah'ın bildiğini bilemiyoruz. Bilemeyiz onu. Fakat Vicdanımızda nerede duruyoruz biz? Söylediğimiz sözde kanaatımız ve inancımız açısından aynı yerde miyiz yoksa farklı yerlerde mi duruyoruz? Bir söz söylüyoruz, çok ileride bir söz. O sözü Hazreti Davud seslendirmişti, Hazreti İbrahim seslendirmişti. Hasbunallahu ve nimel vekil Bakmalıyız kendimize, vicdanımıza. O sözün neresinde duruyoruz biz? Tam aynı yerde bulunuyor muyuz? E değilsek şüpheleniyorsak kendimizde O zaman süküt etmek lazım Bazen bir musralık gibi insanın süküt edip bir yerde durması Belki daha iyi nasihat olur Başkalarına karşı Çünkü duruşta çok az riya girer ona Yani bazen ona da girer şöyle Ben süküt edeyim de Maşallah ne faziletli ne kamil insan Konuşman gümüşte de altındır filan altın sergiliyor maşallah dedifme mülahazasına bağlansan yine onu yine aldanırsın yani sürekli bir iç mürakabesi içinde olmak lazım ağır gibi gelebilir bu bu kulluktur yani Allah'a talipsen bence her meseleyi Allah'ın bilmesine bağlayacak Allah'ın bilmesini yeterli bulacaksın Allah'ın görmesini yeterli bulacaksın Allah'ın seninle olan muamelesini yeterli bulacaksın Allah'ın değerlendirmesini yeterli bulacaksın Allah'ın takdirini yeterli bulacaksın. Nedir bunun aksine tavır ve davranışlar? Allah benim şu halimi şöyle takdir ediyor. Benim için önemli değil o. Ben kendimi, kendi usul, kendi sistemim, kendi icat ettiğim şeylerle günümüzün gafil ve kendini bilmez densizlerin ifadesiyle kendi yarattıklarımla kendimi ifade etmeliyim gibi küstahça tavırlar. Bunlar bazen söylenir bazen de söylenmez, tavır ve davranışlarla ortaya konur. İkisi de küstahçadır bunların. Allah'ın takdirinin önüne geçme saygısızlığıdır. Allah'ın bilmesinin önüne geçme saygısızlığıdır. Allah'ın değerlendirmesinin önüne geçme saygısızlığıdır. Hatta denebilir ki bir yönüyle onları beğenmeme demektir bunlar. Bu açıdan içimizi çok iyi dinlemeli, kendimizle sık sık yüzleşmeliyiz bize ait olmayan şeyler içimizden nebahan etmeyen şeyler ariye şeylerle kendimizi ifade etmemeliyiz yani bu cübbe bize aitse bizim sırtımızda olmalı bize ait değilse şayet bu bana ait değil demeliyiz o mülazayla durumumuzu gözden geçirmemiz lazım yüzleşme dediğimiz şey olur tepeden tırnağa kendimize bir bakmamız lazım seraba hata halimizi gözden geçirmemiz lazım ve dikkatsizliğimizi Ve endişesizliğimizi Korkuyu kalbimize kafamıza etme etmeyişimizi Cennet teminatı almış gibi Rahat davranışımızı Bir yerde kendini salmış Gülenlere Öbür alemden müjde mi aldınız Diye tembihte bulunuyor Ve bildiğimi bilseydiniz Demek bilmiyoruz cahiliz Çok ağlar Az gülerdiniz diyor doğruya edilen şeyde sıcak döşeklerinizi bırakır, dağlara vadilere kendinizi salar hıçkıra hıçkıra iç dökerdiniz diyor bir insan için en ciddi talihsizlik akibeti mevzunda bir hesabının olmayış ve hiç farkına varmadığı varamayacağı bir zamanda görülmedik hesaplarla Allah'ın huzuruna varıveriş en insanda insan da hayatında bir arpa ağırlığı, bir hak irtikap etmişse bu arpa yüzünden cehenneme düşerim endişesini taşımasıdır. Bahtiyarlık bu, talihlilik. Diğerinin yıldızı kararmış demektir. Hususiyle Müslümanlık dünyası adına gafletin katmerli yaşandığı bir çağda yaşadığımız için yüzünde Müslümanlık ispatı vücud ettiği günden bu yana genel itibariyle diyelim istisnalar vardır 3-5 tane her yerde gafletin Müslümanların ruhuna bu kadar hakim olduğu bir başka devir yoktur bu dönemde olduğu kadar acı bir devir de yok ne Moğol işgalinde böyle acı bir devir yaşanmıştır ne Haçlı işgallerinde ne de Türkiye'nin 7 cepheden hatı edildiği, kuşatıldığı istiklalinin elinden alındığı dönemde bu kadar acı yaşanmamıştır. Çünkü o zaman o eşrara karşı mücadele edebilecek diyor ki iman gibi bir serhattım var. İman gibi serhatta olan insanlar var. Dört bir yanda kaptırdıkları istiklallerini istirdad etmek için o orada canlarını veren. Tam inna Allah ve geldiğinde insanlar bakıyorlar değil mi önümüzde bir Nureddin Zengi var diyorlar bir Selahaddin var boş ver nasıl olsa bir gün bunlar geldikleri gibi gidecekler ve millet tam iki asır ümidini koruyor tam iki asır ama ümidine esas payanda olabilecek insanlar var bir ruh var bir mana var. Fakat günümüzde insanlar çok rahatlar. Bedrin şerefiyle serfiraz gibi rahatlar. Cennetten müjde gelmiş gibi rahatlar. Müslümanların hiçbir problemi yok gibi rahatlar. Dünyaya dilencilik yapmaları karşısında teessür duymayacak kadar rahatlar. Ezildikleri halde rahatlar. Diyet ödedikleri halde rahatlar güdülür gibi idare edildikleri halde rahatlar, ızrapları yok. Kaç insan gösterebilirsiniz, kendini Hakk'a vakfetmiş saydığı halde, sene 360 küsür gün, 360 küsür günün her gününde değil, bunun her ayında da değil. Sadece 6 gün deli gibi kalkmış ağlamış, Allah'ım bizi başkalarının boyunduru altında bir yaşama mezelletinden kurtar yoksa canımı al demiştir. Benim için bir vefa örneği olacak. Dememişse gitsin kendini suya mı alsın? Suya atacağını Cenab-ı Hakk'ın huzuruna atsın. dediği gibi gel hele şöyle iman etmemiş gibi yeniden bir kere iman edelim. Şu imana peygamberin talim buyurduğu çerçevede sahip çıkalım. Öyle diyorlardı. Teala nü'min saaten hele gel bir saat inanalım an demektir bu an saat şeriat bir an inanalım demektir evet tert bu ve çok derman yok mu ziya paşa'nın dediğini iştirak etmiyorum derman da çok fakat onu rantab kullanacak insan sayısı yok demeyeceğim az şimdi bu da marifet mevzuu yani Allah'ı bilmeyen insan Allah'ı sevemez ki günümüzün insanı Allah'ı bilmiyor Allah adına ne biliyor? Peygamberimizi bilmiyor ki sevsin. Duymuş bir Muhammedun Resulullah Peygamberimiz bize bir şeriat getirmiş ama bilmiyor Efendimiz'i. Hiçbir şeyle bilmiyor. Bir siyer çerçevesinde olsun onu okumamış aslında. Muhakeme yürütmemiş. Gel şöyle bir sene siyere dair bir kitabı felsefesiyle müzakere edelim diyecek kadar o mevzuda vefa sergilememiş. Tanımıyor Efendimiz'i sahabi efendilerimiz de tanımıyor onların enginliklerini de bilmiyor sıfatü safveye giren veya hilyetül evliyaya giren veya işte kutul kulupta bazı anadlarını rastladığımız veya şaranın tabakatında karşılaştığımız veya İbn sadın tabakatında karşılaştığımız insanlardan on tanesini bilmiyor on tanesinin serencamesini bilmiyor onlar hakiki insandı ve hakiki müslümanlığı temsil ediyorlardı e dolayısıyla nasıl Allah'ı sevecek? Nasıl peygamberi sevecek ki bu insan? Sevginin müzaafıdır aşk. Ve insanda öyle bir aşk olun o insanda ciddi bir ihtiyaç da olacaktır. Belki şevk olacaktır. Şevkin tabiata mahre olması ihtiyak olacaktır. Ve sonra kendisi hiç farkına varmadan bir cezbi icza için Allah çekilecektir. Şimdi daha mebde'deki basamaklarda gerekli olan gayret ortaya konmadığından o istenemez ki, talep edilemez ki. Çoğumuz Allah'ı bilmiyoruz biz. Duymuşuz bir ad yani. İşte Allah bizi yarattı falan o kadar. Hepsi o kadar. Hangimizin zat aklına geldiği zaman veya kaçımızın diyelim burnunun kemikleri sızlıyor. Fani bir varlığa duyduğu alaka kadar alaka duyuyor. Fani bir varlığa ulaşma mevzunda gösterdiği gayret kadar Vasılün ilallah olma mevzunda gayret gösteriyor. Ümit kırmamak için demiyorum. Belki gelin insaf edelim. Yalan söylemeyelim. Sen sana ait olmayan bir şeyi hem de Allah karşısında, allamül guyub, zahir ve batını aynı şekilde bilen, bir zat-ı karşısında, sana ait olmayan şeylerle sen kendini ifade ediyorsun. Sana ait olmayan bir ağlama. O senin kalbinin sesi değil. Sanayit olmayan bir konuşma, senin kalbinin sesi değil. Sanayit olmayan bir sükut, kalbinin sesi değil onlar. Sırının sesi değil onlar. Senin hafinin sesi değil. Diyeceksiniz ki zor mu bunlar? E çok pahalı bir şeye talip olmuşu. E buyurun diyorum ki siz bana deyin ki biz güneş sistemiyle veya o da saman yoluyla. Bize verirse cennet yapacağız onlardan, ebedi saadet yapacağız, ebedi hayata ereceğiz, o köşkler, villalar yapacağız. Yetmez o. Çok büyük bir şeye talip olmuşsunuz. Bütün cihanları kullansanız Allah'ın de size vaat ettiği şeylerin zerresini hasıl edemezsiniz. Ölümsüzlüğü hasıl edemezsiniz. Ebedi mutluluğu hasıl edemezsiniz. Hep yerinizde kalmayı hasıl edemezsiniz. Hep 20 yaşında tığ gibi delikanlı kalmayı hasıl edemezsiniz. Orada size refakat edecek tığa arkadaşlarını hasıl edemezsiniz. Cenab-ı Hakk'ın cemaline ulaşmayı hasıl edemezsiniz. Ben sizden razıyım. Ufkuna ulaşmayı hasıl edemezsiniz. Bakın bunlar dünyalarla hasıl edilmiyor yani. Trilyon trilyon sene ışık hızıyla ötelerdeki sistemler de emrinize verilse, bunu ben değil Allah emrinize verse o cenneti yapmayı bütün hususiyetleriyle size verdim yapın içine girin falan dese buyurun yapın hatta size ömür de veriyorum 2000 sene ömür veriyorum peykler yapın gidin bulun başka dünyalar bulun o dünyaların nirengi noktalarıyla oynayın onları bir araya getirin böyle ebedi saraylar kurun ölümsüzlüğe erin orada ebedi mutluluğa erin yaşlanmayın, kocamayın, ızdırap çekmeyin hastalanmayın nimetleri içinde yüzün gidin. Buyurun yapın. Şimdi buna talip olmuşsun sen. E tamamen dünya ve hayattan da seni mahrum etmemiş yani. Yiyorsun, içiyorsun, yatıyorsun, evin var, yurdun var, çoluğun, çocuğun var. Bunlarla belli ölçüde nisbi dahi olsa bir mutluluk paylaşıyorsun yani. Seni tamamen mahrumiyete hapsetmemiş. Ama yapacağın davranışlarda onun esas alınması lazım sermesi camı aşk olan Mevlana cam diyor. yüzleri kestetten vahdete çevirmek için bak ne güzel söylemiş iki hahi iki Hani ikicu ikidan her şey Dolayısıyla onun görmesine onun bilmesine onun takdirine, onun tepciline onun değerlendirmesine onun kıymet biçmesine ve onun bir kredi olarak onu kullanmasına bence ona bırakmak lazım yani. Her şeyi ona bağlamak lazım. Yeme içme rahat bir yuvanın olması bunlar güzel şeyler. Haciyat bunlar. İlla bunlar olmasın demek değildir. Yani olsun. Fakat bunlar ne kadar nimetse bir iman nimeti, bir ebedi saadet nimeti, bir devamlı Allah'ı bilme nimeti, Allah marifetinde derinleşme nimeti bunların bin katı demektir. Onlar bunların yanında bir damla kalmaz yani. Benim annemin babamın olması, her zaman onların güler yüzünden destek almam bu bir nimettir. Bunu şükranla karşılarım. Fakat Cenab-ı Hak'la münasebetim yanında bunlar Derya adamla kalmaz. Hiçbir şey ifade etmez bunlar. Bunların hepsini yerini bilmek lazım. Onların hakkı ifade edilirken bile aslan payının kime ait olduğu orada gösteriliyor, açıdan açığa gösteriliyor. Şimdi böyle bir nimetin kadri, imana hizmet nimetinin kadri bilinmiyorsa, bu imanın kadri bilinmiyorsa, bu değerlendirilmiyorsa şayet lein şeker tüm lezzinden neküm veya şükrederseniz arttırırım diyor. Ve lein kefer tüm inna da bile şiddet. Nankörlük yaparsanız nankörlük diyor burada, da, nankörlük yaparsanız azabım şiddetir. Nimetleri bu nimetleri değerlendirmeyen insanlar, kendini rehavete salan insanlar iflah olmamışlardır beladan kazadan emin olma meselesi yine Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurduğu gibi ehli ıslahçı olanlara Allah helak etmez diyor bir zümre istikbal vaadedici bir hizmet yapıyorsa Allah o kavmi helak etmez bu açıdan bizim helak olmayacağımıza dair size teminat veremem ben çünkü şu andaki durumumuz Cenab-ı Hak'ın marziyatına muafık mı değil mi belli değil yani Gönlümüz ne kadar Allah'la beraber, ne kadar marziyata kilitlenmiş insanlarız. Bir, bu belli değil esasen. Seviyesi belli değil buna. Rahatımız içinde biz fırsat buldukça din adına bazı şeyler yapıyoruz. Hatta bazılarımız haftada bir kere bir derse gitmeyi çok büyük hizmet sayıyoruz, zannediyoruz. Hayatının her gününün her saatini o işe veren insanlar ben yine bu işin hakkını vermedim demesine karşılık biz Haftada bir saatle, iki saatle adet kabilinden, marifet adını hiçbir şey almadan, Allah mehaveti ve mahaveti adını hiçbir şey kazanmadan, gittiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim diyor, işin içine girdikleri gibi çıkıp gidiyorlar. İşin içine girdiğimiz gibi çıkıp gidiyoruz ve bunu hizmet zannediyoruz. Bu iyi değil yani. Çok istikbal vaat etmez bu. Tehlikeli bir şey. Bir, bu mevzadan nerede durduğumuz belli değil. Bir ikincisi, azıcık vade vefamız varsa bu vade vefayı devam ettirip belli değil yani dünkü vefalı insanlara bakılacak olursa bugünkü vefasız insanlar yani hapishanelerde kendilerine yer hazırlandığı halde çok rahatlıkla Hz. Üstad'la beraber içeriye giren o insanlar belli ölçüde vefalıydı acaba biz aynı şeylere katlanabilir miyiz burada ben hüsnü teville tefsirle diyorum ki ihtimal çok zayıfız karakter bakımından tutarsızız. Cenab-ı Hak ağır imtihanlara tabi tutmuyor, kaybederiz diye. Halihazı'daki durumumuz itibariyle ne kazanırsak Allah onunla inşallah cennete sevindirmek için böyle murat buyurmuş bizim hakkımızda. Yoksa hakiki Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile alemi aldatmaksa maksat aldanan yok nafile. Kaç hakiki Müslüman gördüm hep makberededir. Müslümanlık bilmiyorum ama galiba göklerdedir. Diyor Akif. Rehavette kendini salma mevzu var. Dünyevilik mülazaları çok galip. Rehavete bu kadar kendini salmışlık, bu kadar kendini düşünmüşlük, zannediyorum çok vaat etmiyor yani. Bence Allah bela vermesin, musibet vermesin. Affı afiyet istiyoruz Allah'tan. Fakat Allah bize ciddi ve derin hizmet aşkı versin diyorum elimden gelse ben insanların içine bir avuç avuç ızdırap dökerim, ızdırap saçarım böyle. Deli gibi kalsın, evlerinin bahçesinde dolaşsınlar, dinime ne yapabilirim ben acaba desinler. Elimden gelse. Eksiğimiz budur. Allah'tan bunu istemek lazım. Ama Allah bunu verir. İlle de bunun lazımı gibi her zaman beraberinde bulunan belayı vermeyebilir. Bazen. Bir de öyle imtihan eder. Rehavete düşüyor musun, düşmüyor musun? Ama bu arada ne olur insan ara sıra inhiraflar yaşar. Yani sen dost doğru yüzünü güneşe çevirmişsin. Senin elinde olmayan bir bulut geliyor bazen seninle güneş arasına giriyor. Bu hayrulet oluyor. Muvakaten sana gölge yapıyor. Bir la havle ile geçiştirirsin onu. Yani en temiz vicdanlarda bile bu türlü hayruletler hep olabilir. Her zaman o düptür hali koruyamayabilirsin. Onları da biz Rabbena la tuahizna inne sinâ vaktâna Kalkan arkasına girerek Allah'ım sen öğrettin bunu. Habibine miraçta sen verdin. Ve bunu sana karşı kullanmamız adına bize ruhsat da verdin. Bizi unuttuğumuz şeylerden dolayı ve bilmeyerek içine düştüğümüz yanlışlıklardan dolayı muhafaza etmeyeceğin vaadinde bulunuyorsun. Bu vaadine güvenimiz tamdır diyeceksin o zamanda. Fakat kasti ve iradi kalbine göre bir tavır belirleyeceksin. Ve acaba durduğum yerin hakkını veriyor muyum, vermiyorum muyum? Günde bana desen ki on defa kendimle yüzleşiyorum, ben sana derim ki keşke yirmi defa yüzleşsen kendinle. Acaba Allah karşısında kulluğum adına durduğum yerin hakkını veriyor muyum? Veya kulluk adına durmam gerekli olan yerin neresinde duruyorum? Durmam gerekli olan yer neresi? Ben nerede duruyorum? Sevgili sen neredesin? Ben neredeyim? Diyebilirsin. Allah'ım sen neredesin? Ben neredeyim? Sen bana benden daha yakın olduğunu söylüyorsun. Her şeyden daha yan olduğunu söylüyorsun. Senden ayan bir nesne yok. Sen güçsüzlere pinhanmışsın. Ama bana göz vermişsin. Niçin bana pinhansın? Yüzleşmesin kendinle. Günde 20 defa, günde 40 defa kendinle yüzleşmesi. Günde 20 defa elini göğsüne vurman Ön demelisin. İnsana ait bir hususiyet var. Bu duruş çok yakışmıyor insana. Demelisin. Evet, susma da ona göre, konuşma da ona göre, gülme da ona göre, ağlama da ona göre. Efendimiz Allah ve bunların hepsini yapmış. Fakat dengeli yapmış ve yaptığı her şey kalbinin sesi sonu oldu. Se tüm Yullah fizmelad ile lla anlatırken Sultan Adil başında başlıyor sonunda da ayrı bir sultanlıktan bahsediyor. Ezeâ Allah'ı halim ve Fadat innaı diyor yani hiç kimsen olmadığı bir yerde Cenab-ı Hakkı andı ve gözleri doldu diyor. İşte o çok önemlidir yani ona çok önem verir. Orada ağlama çok önemlidir. İnsanların içinde sizi çok heyecanlandıran şeyler vardır. Dilinizi ısırın orada. Sonra halvete çekilen orada boşalın elinizden geliyorsa. Kalbiniz dururcasını orada seccade ile hasbihal edin. Halvetinizi derinleştirin Allah, Allah Yalnız kaldığınız anları derinleştirin. Bütün bunlar insan için hedef olmalı ve bu hedeflere bakmalı. Hedefi ne kadar yakınındayız, ne kadar gerisindeyiz, ona göre her gün kendimizi değerlendirmeliyiz. Cenab-ı Hak bizi tarik müstakimin saliklerinden eylese. İhtine sırat-ı müstakim, sırat-ı lezine en hamd aleyhim, gayril mağdur aleyhim ve raddallin. Amin. Allahum ahsin akıbetena fil umuri kulliha ve ejrna min khizyiddunya ve azabil ahiret. Allahum habib leynel imana ve zeyyinhu fi kulubina ve kerrih leynel küfre ve fesuqa ve l-hissiyan ve cealna minel râşidin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve selam.